Selamun Aleyküm Selamun mı hocam? Var var Tamam sen e, Bilgisayar kaydını da yapacağım o zaman Tamam Mesela şimdi öyle. Başlıyoruz Tamam, tamam ben bu zaman şey, Facebook'a Evet tamam şimdi hı, hı. Selamun Aleyküm Tekrar Evet, bugünkü tefsir dersimizde Maide Suresi 77'den itibaren başlıyoruz sevgili kardeşlerim. Evet, bu e, dersimizde yine Ehli kitapla ilgili e, Cenab-ı Hakk'ın uyarıları, bilgileri, bilgi verdiğini göreceğiz. Ayrıca yemin etmekle ilgili bölümler de göreceğiz birlikte. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlel kitabi Ey ehli kitap onlara öyle de diyor La talu fi dinikum Gayrel haqq Efendim Yalan yere ya da Hakkın gayrisiyle Dininizde Ifrata gitmeyin Aşırıya gitmeyin Fitneye düşmeyin <gülüyor> te تَتَّبِعُوا u قَوْمٍ kamin e, bir toplu hevesine hevasına arzularına da uyma kadardallumin kablo önceden onlar satmış e, olan önceden kendileri satmış olan bir kalmin heva ve hevesine uyarak dininizde ifra gitmeyi ve adallu kessiran Çoğunu da sapıttırmış olan bu topluluk onların heva ve hevesine uyarak dinini tahrip etme diyor. Dini, e, dinin orijinalini bozma ya da o emirleri aşırı yorumlar ve ifrat e, haline getirerek aşırı din uygulaması haline getirme. Onlar hem kendisi sapmış hem de başkalarını yoldan çıkarmış ve daldı an seva-i sebil seva-i sebilden de sapmışlardı kedilerden başkaları da sapıtmışlar seva-i sebil e, hidayet yolu doğru yol orta yol demek dolayısıyla dengeli yoldan insanları sapıtıp uçuruma tehlikeli din yaşayışına anlayışına sahip bu insanların durumuna e, girmeyin bunlara iltifat etmeyin ey ehli kitap diye Burada Yahudi ve Hristiyanlar için peygamberimizin böyle söylemesini Allah'ımız ondan istiyor. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye, sen onlara bunu söyle. Di ki ey kitab ehli dininizde haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapan, birçoklarını da saptıran ve yolunda doğrusundan, yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluma uyma, uyarsan sen de onlar gibi o aşırı fikirlere inanmış ve onlara sakın bunu yapma diyor. Bu e, ayet-i kerime e, çok ilgimizi çeken ve güncel olarak da yoruma açık bir ayet-i kerimedir. Çünkü bugün için bazı dini aşırı yorumların din adına yapıldığını <gülüyor> ve bunların bazen İslam'ın özelinde e, tahribata yol açtığını acaba İslam barış dini değil de hep terör estiren bir dil midir şeklinde e, anlayışa sahip olanlara bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah emrediyor. Yahudi ve Hristiyanlardan bu savaş isteyen, fitne çıkarmak isteyen bu insanlara bu da bazen kendi resimlerini başkalarının üzerinde görmeye çalış, çalışır ve buna alışkandır. Bu açıdan uyarıyor Burada şunu bir ilave edeyim. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Cehil geliyor. Ne kadar çirkinsin diyor. Hazreti Ebu Bekir geliyor. Ne kadar güzelsin diyor. Burada herkes e, Resulullah'ın suretinde kendisini görüyor. E, bunun gibi bazen Yahudi ve Hristiyanlar, Müslümanlara efendim bu bir terörist dinidir gibi yaklaşımları e, bu gerçeği de hatırlatıyor. Bundan sonraki ayet-i kerime, 78. ayet-i de sevgili Kadış'a, e, Burada ne buyuruyor Cenabı Hak? <gülüyor> <gülüyor> Lu'inellezine kafar min bani Israil. <Gülüyor> İsrail oğullarından küfreden insanlar, bir takım küfreden insanlar var. Bunlara lanet olsun diyor. Bunlar lanetli insanlardır. Bir bir takım insanlardan bahsediyor. Bir kısım insanlar ki bunlar lanetli iş yaptılar. Ala lisane Davud ve ibni Maryam. Davud'un lisanı, öğretisi, eğitimi, ona gelen din ve İsa'ya gelen İsa ibni Meryem, Meryem'in oğlu İsa'ya aleyhisselam, her herkisinde Allah'ın selam olsun. Bunların üzerinde, bunların hakkında kötü şeyler konuştular bunlar. Ne dediler? Ee, Hazreti Meryem validemizi kötü şeyler konuştular. Hazreti Davud'a sihirbazdır, şudur budur gibi kötü şeyler konuştular. Dolayısıyla onlara gelen <gülüyor> vahiyi, Onlara gelen ayetleri inkar edecek tarzda e, yorumlar, de bulundular. Bu açıdan da Cenab-ı Hak onların bu lanetli işine bizim dikkatimizi çekiyor. Bunlar e, yorum olarak da lanetli bir yorumdur. Bunu yapan insanlar da kötü insanlardır diyen bizi uyarıyor bu ayet-i kerimede. Dikkat buyurun. E, ifadeye de özellikle özellikle ifadeye uygun olsun diye tam e, bu şekilde tefsir yapıyorum. Çünkü insanlara Allah hiçbir zaman lanet etmez. İnsanların yaptığı işlerden dolayı insanlara lanet eder. Yani bu işi bırakın tevbe ederseniz bu lanetten lanet halkası boynuzdan kalkar. Ama bu kötülüğe devam ettiğiniz müddetçe bu sizin hakkınızdır ve bu laneti hak ettiniz. Devamında, devamında siz isyan edip aşırı yorumlarda bulunmuş olmanızdan dolayı haddi aşmış olmanızdan dolayı bu lanet size lanet halkası boynunuza geçirdi diyor. Yani siz lanetli bu toplulay ne diyor? Siz lanetli olmanız insan olarak değil, doğuştan olan değil, sonradan bu sapma ve sapıtma dininizde efendim hurafa ve tahrifata başvurmuş olmanız tolo essilat. Kanu la yatanaahmnu an munkarin faaluhu labisa ma kanu yafalun. Evet. 78. ayet girmiş. Şöyle değerli toplu bir daha baktığımızda İsrail oğullarından kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamın diliyle lanetlenmişlerdir yaptıklarından dolayı. Bunun sebebi ise söz dinlememeleri ve sınırı aşmış olmalarıdır. 79 etkirmede onlar işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı andossun yaptıkları ne kötü iştir diye buyurdu yani bunlar Kenüllayetene hem an mükerin falhu yapmış oldukları yani birisi böyle ay aykırı yorumlar yaptısam öbürleri bunun doğrusunu söyleyip de onu Hakka davet etmediği için lanetli bir iş oluyor yani bir toplu içinde bazı böyle sapmalar olur ama öbürler de bunu yola getirmek için ya da doğrusunu söyleme ile görevlidir. Onu da yapmıyorlardı. Bırakın sapsın. Bırakın bırakın kötülüğü yapsın. Bırakın ne olacak gibi bakış açısında olanlar da lanetledi. Çünkü göz baka, baka kimsenin efendim bir başkasının kendine ve etrafına çevresine zarar verecek e, durumda olmasına müsaade etmesi doğru olamaz. Ümmeti vasat ya da hayırlı ümmet tarifine uymaz Aşırı gidenlerin tarifi budur Başkalarının kötülüğü üzerine sevinirler Başkalarının kötü yola gitmesine sevinirler Bunlar aşırı insanlardır Cenab-ı Hak onun için lanetli grubu bize tarif ediyor Başkasının evi yanar Kılını gıbırdatmaz Efendim belki de içinden sevinir Böyle insanlar lanetli bir tavır sergilediği için lanetlidir. La yetenâ hevne an münkerin faaluhu Yapmış oldukları kötülüklerden onları nehyedip, uyarıp, kaçındırmadıkları için lanetli duruma düştüler. Lebi ise mâ kânun Bu yapmış oldukları elbette çok kötü bir davranıştır. Tera kethiran minhum Onlardan çoğunu göreceksin, görürsün. Ne şekilde, nasıl, hangi davranışla görürsün? يَتَوَلَّوْنَا لَذ۪ينَ كَفَرُوا Evet. İnkar edenlerle dostluk ettiklerini görürsün ama gerçek iman sahibi olanlardan da uzak olduğunu görürsün. لَبِيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ nefislerinin onlar için ahiret hayatları için önceden hazırladığı şeyler ne kötüdür. Yani bu yaptıkları ahirette onlar için acınacak bir duruma sokacak ve ne kötü bir durum. Yani sakıtallahu aleyhim ve fil azabuhum halidun azabı e, ilahide ebedi ve sürekli kalacak ve de Allah'ın gazabına mucib bir davranıştır bu yaptıkları diyor. <gülüyor> evet sevgili kardeşim. Allah onları gazap etmiştir ve onlar azap içinde devamlı kalacaklar. Bu davranışlar böylece kötü bir davranıştır. Sevgili kardeşim. <gülüyor> 81. ayet-i kerimeyi okuyoruz. Ve lev kânu yu'minûne billâhi Allah'a gerçekten doğru bir şekilde inanmış olsalardı ve nebiye ve maun zili ileyhi mettakazuhum Peygamber'e de inanmış olsalardı ve onlara kendilerine gelen vahiye, kitaba da doğru yola hidayete inanmış olsalardı, onu ona göre de davranmış olsalardı mettakazuhum evliyae. O kötü insanları dost edinmezlerdi. Onlarla beraber olmazlardı. وَلَاكِنَّ كَسِيَرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Lakin onların çoğu bu kötü yolu kendileri yaşadıkları için istediler. Yani kendileri fasık olduğu için istediler. Kendiler de bu kötülükten efendim nemalandılar, yararlandılar. İyi insan olup da kötülüğe engel olmaması mümkün değil. Muhakkak sözüyle, efendim özüyle, Eliyle, diliyle, duasıyla onlar için engel olmaya çalışır. Ama bunların kendileri de fasık ise kendi kumar oynaması bile kumar oynayan üzerinden geçinir ve onu teşvik eder. Kötü yolları bu şekilde destekleyen insan da aynen kötü işi yapmış gibidir. Onlar da kendileri de fasık olduğu için onların kötü yolda olması, dini aşırı amaçlar için kullanması, yorumlaması... ve kötü işleri için dini, adam öldürmek için kullanması gibi, yeryüzünde fesat çıkarmak için kullanması gibi davranışları sergiledir. Çünkü kendileri de fasıktı diyor. Ayet-i kerimede <gülüyor> sevgili kalışlarım. Ayet 81. ayet-i kerimede eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsaydı olsalardı onların müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmışlardır bu ayet kelimesi de böylece manaı vermiş olduk, anlamış olduk. Evet, sonraki gelen ayet kelimesi evet 81. ayet 81. okuduk. 82. ayet kelimesi de Leteciden <gülüyor> neşden ne'se adare. İnsanların en şedidi, en şiddetli düşmanlık bakımından en şiddetli olanı. İllezine amenul yehude vellezine eşraku Evet Yahudiler ile şirk koşanları bulacaksın diyor. Demek ki e, burada düşmanlık düşmanlığın en şedidi kimdir? Şiddetli düşmanlık yapan Tabi düşmanlığın birkaç boyutu var. Birisi düşmanca davranış bakımından şiddetli bir de kin bakımından Demek ki kinlenmek Efendim, e, ve de haince davranış sergilemek bakımından en şiddetlisini Hristiyanlar değil, müşriklerle efendim, Yahudiler gösteriyor ayet-i kerimede. Demek ki müşriklerle Yahudiler e, şiddetli düşmanlık gösterirler. Bunlar böyle bir karaktere sahiptir. Yukarıdan Bunun altını dolduruyor. Bu ifade son ifade. Yani yukarıdaki anlatımın daha sonraki gelen son derleyici, toplayıcı bir şekilde bir ifade olarak. Yukarıda anlattı, anlattı, anlattı. Şöyle yaparlar, şu şekilde yaparlar, bu şekilde yaparlar. E, bu davranışı sergilerler. Çünkü bunlar e, düşman oldu mu bir millete sonuna kadar düşmanlık yaparlar. Kincidir, şiddetli bir düşmanlar sahip bir topluluktur. Ve sana da düşmanların arasında en şiddetlisi Yahudi ve müşriklerden olacak şeklinde. وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّتَنْ لِلَّذ۪ينَ عَامَنُوا الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارًا Sana yakın, sana dost olabileceklerin içerisinde en yakını da yine biz Hristiyanız diyenlerden olacak. Bu fil hakika, efendim, Necran Hristiyanları arasında Habeşistan'daki Hristiyanlar arasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanan ve onun ümmetinden olan birçok insanlara bu uygulamada da göstermişlerdir. Tarih boyunca da Haçlı Sefer'ini tırnak içinde istisna edersek Hristiyanlarla İslam arasındaki kardeşliğin bir ölçüde Yahudilere göre, müşriklere göre çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama buna rağmen Efendim buna rağmen yine bir haçlı sefer hatırımızda, defterimizde tarihi de, anılarımızda saklı durmaktadır. O ayrı bir mesele. Ama burada genel bir bakışla bize çok iyi gibi görünen, çok böyle barış içerisindeymiş gibi görünen bu toplum Yahudilerin, müşriklerin efendim el altından ise büyük bir düşmanlık içerisinde olduğunu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Tarihte de Bunun örnekleri çokça görülüyor. Bugün Filistin'e ve Müslüman ülkelerine neden saldırdıklarını altındaki yatan tek gerçek bu yapıya, onların ahlaka sahip olmalarıdır. Efendim e, bu ayet-i kerimeden sonraki gelen ayet-i kerimede e, devam edecek ama biz burada yine ayet-i kerim devamında قَالُوا اِنَّا نَسَارًا Biz Nasarayız, biz Hristiyanız diyenleri sana en yakın olarak göreceksin. Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanların adı Hristiyan yoktur demek yanlıştır. Çünkü bu ayet-i kerimede gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim'de Hristiyan kültürüyle, Hristiyan öğretisiyle, havarilerle ilgili bir ad veriliyor. Bu nedir? Nasara galu inna nasara. Süreyi Safvet'te de, Süreyi Muhammed'te de birçok yerde bu kelimelerle anılan bu topluğun adı Hristiyanlıktır. Yahudilerde Yahudilik. Efendim e, bunlar yoktur, böyle Kur'an'da yoktur gibi falan sözler, hatta Kur'an-ı Kerim'de Mesih yoktur gibi falan sözleri söyleyen, Sözüm bana büyük etrafında da işte prof falan ismi olanların çoğu, Kur'an'ı ya okumuyorlar ya ezberlememişler ya da kasıtlı olarak konuştuklarını tahmin ediyoruz. Yoksa gerçekle hiçbir ilişkisi yoktur sevgili kardeşlerim. Zâlike bi ennehum minhum neden bunu böyle anlatıyor? Çünkü sebebi şu, Hristiyanlardan diyor, bir kısımları vardır ki bunlar, ve bâne, adaletli ve gece ibadet eden samimi insanlar var içlerinde diyor. Evet, insanlar içerisinde iman edenler, düşmanlık bakımında en şiddetli olan Yahudiler ile şirk koşanları bulacaksın dedikten sonra, Onlar için de iman edenleri, sevgi bakımında sana en yakın olanlar olarak biz Hristiyanız diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler var, rahipler var. Bunlar büyüklük taslamayan kişiler, ibadet ehli ve sevgiye muhabbet sahibi insanlardır. Minhum kısısine ve ruhbanen ve ennehum la yistekbirun. Ahlak olarak da mütevazi insanlar. Şimdi bu aslında Hrist Müslümanın Hristiyan'a bakış açısından çok iyi bir ifade. Ve bunu e, Habeşistan'a giden o efendim, grubun da reisi olan Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşi Cafer de orada bu ayetleri okuyarak e, güzel bir şekilde gerçekten e, Efendim Hristiyanlara karşı en güzel yaklaşımı sergileyen bir ayettir. Efendim her dini inancın içerisinde çok aşırıları olduğu gibi çok iyileri de vardır. Böylece bu bakış açısına öncelikle sahip olmak lazım. Filhakika Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen papazların, 40 tane papazlar, içinden 20 tanesi Peygamberimizi kabul etmiştir. Bir kısım Yahudilerden de Peygamberimizi kabul eden olmuştur. Ama genel olarak bir kısmı da evet bu bir peygamberdir ama biz şu şu şu sebeplerden dolayı onun e, iman edip onun ümmetinden olamayacağız diye 20'si böyle dönmüştür. Geri kalan 20'si ise Müslüman olmuştur. Bu tarihte bilinen gerçeklerdendir. Medine döneminde bu huku bulmuştur. Dolayısıyla <gülüyor> bizden Hristiyanlara karşı bir düşmanca tavır olmaması gerekiyor. Ama onların içerisinde Hristiyan görünüp de Yahudi olan ya da müşrik olan insanlarda ise Müslüman korkusu hala büyük bir olaydır ve bu da kendilerine bağlı bir olaydır. Kendileri keşke doğru bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun ümmetinin kendilerine yaklaşımını bilselerdi dünyada çok daha kolay bir şekilde barış olur, barış hakim olurdu. Şimdi 83. ayet kelimesine geldik. 83. ayet kelimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ semiuû mâ unzile lill Hatta bu Hristiyan e, temiz grubu yani Hristiyanlardan peygamberimizi kabul eden bu e, keşiş ve e, e, rahiplerin özelliklerini şöyle anlatıyor. Ma'un zile ile resule resule peygambere inenleri hakkında ve o inen ayetleri çittikleri an onlar okununca teraa yunnevhum tefidu mined dem'e gözlerinden yaşın aktığını göreceksin diyor. Yaşların aktığını gözlerinden yaşın aktığını göreceksin mimma arafu minel hak haktan doğru olanlardan tanıdıkları bildikleri şeyi de vahiyde dinleyince o zaman onlar da ağlarlar, ağladıklarını göreceksin. يَقُولُنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَا شَاهِدِينَ Onlar derler ki diyor, Rabbimiz biz sana iman ettik, bizi bu olaya şahit olanlardan kıl diye de dua ederler, bu sözü söylerler. İman ettik, bizi hakka şahit olanlardan ve senin gönderdiğin bu peygamberin de sözlerini hak olduğuna şahit olanlardan yaz diye de Dua ederler. Gerçektir bu. Ee, hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlik döneminde e, hem de efendim peygamberlik döneminde rahiplerin bu şehadeti tarihli kitaplarında, İslam tarihli kitaplarında birçok zaman zikredilmiştir. Hatta Hazreti Ömer'in e, radıyallahu anh hilafeti döneminde de e, Suriye'yi fethedildiğinde, bugünkü Şam civarı Suriye'yi fethedildiğinde oradaki bir kilisede Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın resmini dahi yaptık yarı bir kilise mevcuttur. Hala o mevcuttur ve yeryüzünde yani resim olarak gerçek gerçeğe en uygun olanında Hazreti Ömer'in şehadetiyle orada yapılmış resim olduğu e, kaydedilir. Dolayısıyla tarih bilgisi olarak şöyle bir dipnot olsun diye de söyleyelim. Yani Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hakkında çok iyi düşünen e, hem e, Selman Farisi'nin önceki İslam öncesi dönemindeki papazların Efendim şehadeti hem de Medine'deki Necran Hristiyanlarının gelen 40 kişi içerisinde 20'sinin Müslüman olması onların e, yine şehadetiyle de sabittir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçeği arayanlar için gerçek manada hem peygamber hem de Allah'ın vahyine sahip Kur'an-ı Kerim bizim dinimizin kitabı efendim. Bunlar tabii ki insanlar arasında Gerçeği bulmak isteyenler için bir anlamı var. Onun için Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Şimdi bundan sonraki ayet-i kerime, 84. ayet-i kerime geçiyoruz. Burada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنِ الْحَقِّ وَنَتْمَعُوا اَنْ يُضُخِلَنَا رَبُّنَا مَالِقُونَ سَالِحَيينَ Evet. Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını... Umut dururken niçin Allah'a ve bize gelen gerçeğe iman etmeyelim de derler diyor. Yani onların sözlerini aktarıyor bize. Biz diyor ne, neden inanmayacak ki? Yani başka peygamber geldiyse gelmiştir, Allah'tan gelmiştir. Kur'an vahiy ise evet vahiy özelliği mevcuttur. Biz neden inanmayacağız? Neden biz salih toplulukla beraber olmayacağız Allah'ım? Bizi inanan ve salih topluluklardan eyle diye de dua et. Bunların içerisinde, Sadece Hristiyanlar değil, Yahudilerden de e, Abdullah bin Selame diye birisi de aynı şekilde bu sözleri söylemiş ve Yahudilerden de İslam'a gelenler olmuştur. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Yahudilerden de Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımlarından birisi de Yahudi asırlıdır. Hristiyanlardan da var. Demek ki gerçek manada İslamiyet'in bu kadar e, o günün insanları tarafından bilinen, Doğru ve gerçek oluşu bakımından güzel bir şahadedir. 85. ayet-i kerimede Fe sabahu Allah bima kalu. Allah onların bu güzel sözlerinin karşılığında da sevap verdi. Bu sözleri üzerine de dolayı Allah onlara bir karşılık verdi. Cennetin teci min tahtiha el enharu halidin fiha içinde sürekli alacakları bir cennete onları girdirecek. Bu ayet-i kerime veyahut bundan başka diğer ayet-i kerime gelecek. Bu ayet-i kerimelerin çoğunun efendim o günkü Müslüman olan insanlarla ilgili olduğu istisnai olarak da Selman-ı Faris Hazretleri'nin önceki arkadaşlarının durumuyla ilgili olduğunu tahsis halinde ya da nesih durumunda ifade edebiliriz. Çünkü e, efendim dört tane farklı grubu bahsederken bir grubunda bu kadar sağlam Müslümanlara çok iyi davranan insanlar olduğunu bilmekte fayda var sevgili kardeşim Yoksa hepsi kötü, hepsi iyi manasına yaklaşmak Kur'an-ı Kerim'e göre doğru değildir. Zaten e, Allah Allah e, uluhiyetin üçün, üçüncüsüdür diye ya da Allah İsa Aleyhisselam içine girmiştir şeklinde düşünenler kafir olduğunu Önceki ayet Kerimre kerimira'da gördük. özellikle جَزَاءُ muhsinin İşte bu iyilik edenler, imanı ihsan mertebesine çıkmış bulunan insanlardır bunlar. Bunların mükafat da budur. Altında, alt kısmında nehirlerin aktı sürekli kalacaklar bir cennet ile Allah onları müjdeliyor. Sevapları, mükafatları budur diyor. Kimdi bunlar? Efendim peygamberimizi kabul eden, Vahyı kabul eden, tevhid inancına sahip ve peygamberimizin gelmesinden kıskanmadan kabul eden ve bu gerçeği kabul eden insanlar için. Böyle anladığımızda burasını problem yok. Ama böyle değil de Hem şirk hem de Allah üçün üçüncüsüdür. Efendim bu şekilde düşünenler için teşmil edersek, bütün Hristiyanlar cennete gidecek, bütün Yahudiler cennete gidecekler dersek işte o zaman paltayı daşa vururuz. Yani kendi imanımızda tehlike çıkarız. Bu e, cümleyi çok dikkatli kullanmak lazım. Sevgili kardeşim çünkü hakikate aykırı tefsir ya da yorumlardan uzak durmak lazım. Veladine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabul jahim. küfredenler. Ayetlerimizi yalanlayanlar. Gerçek nedir? Peygamberimiz hak peygamber olduğu, Allah'ın bir ve eşsiz ve benzersiz olduğu onun mülkiyetinde kimsenin ortaklığının olmadığı, evladı olmadığı, kimsenin de babasının olmadığı gerçeği kabul edip kurtulur. Ama kabul etmeyen, bunu kabul etmeyen ve ayetlerimizi yalanlayan, peygamberimizi ve ona gelen vahyi, hayır vahyi değildir, şeytan ayetleridir diye söyleyenler, bunlar hepsi cehennemlik insanlardır. Cehenneme gidecek olanlar bunu söyler. Onun için, Biz neyi, ne zaman, kim için konuşacağımızı bilmek için Kur'an'ı bilmek lazım. Yani işte bugün Hristiyanlar cennete gidecek mi? böyle çok genel bir ifade. Ne diyeceksin? Kim? Hangisi? Kimi kastediyorsun? Bu soruların cevabını almadan sakın ha vaizleri bu buna benzer ayetleri okumayacağız. Çünkü Cenab-ı Hak 4 farklı grup Hristiyan ve Yahudi ehli kitaptan bahsederken sen efendim hepsini bir şeye doldur tekfir et. Hepsini bir yere doldur. Müşrik de vesaire, bu da olmaz. Efendim 87. ayet-i kerimedeyiz. 87. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <yâ> eyyühellezine amenu la tuharrimu tayyibatime ahlallahu lekum ve la <ta'tedû> Evet. Burada da muğceme harflerinden ayın konmuş. Ayın geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'de, aklınızda olsun, eee Konu değişiyor demektir. Dolayısıyla başka bir konu başlıyor şimdi. Buraya kadarki bölümde 3-4 farklı bölümler halinde ders yaptık. Buraya kadarki bölümlerde e, aynı konu yaklaşık ehli kitap kimdir? Ehli kitapla ilgili düşüncemiz ne olması gerekiyor? Hangileri kimler efendim cennete girer, kimler girmez gibi soruların cevabı niteliğinde konulardı. Şimdi ise tekrar başka bir konuya geçiyor. Efendim aslında normal benim bu zamana kadar takip ettiğim prensibe göre konu değiştiği zaman orada bırakıyoruz ama çok istisnai olarak bu ayetleri mi de e, sayfa bütünlüğü bakımından e, birkaç ayetimi okuyalım dersimizi bitirelim. Sonra yine aynı konuyla devam ederken biraz daha tekrar ederek bu konuyu ele alarak devam ederiz. Şimdi 2 ayet daha okuyacağız ondan sonra bugünkü tefsir dersimiz bitmiş oluyor. <Gülüyor> Allah'ın size helal kıldıkları güzel, temiz helalları siz kendinize haram kılmayın. Bunu yaparak da haddinizi aşmayın. Yani helal ve haram yapma özelliğinde böyle bir e, bu sıfatı vermek için Allah'ın hükümranlığına girdiğini düşünmek lazım. Allah Resulüne mecazen vardır bu hak. O nasıldır? O da Allah'ın kendisine verdiği vahiy çerçevesindedir. Kendisine gelen vahiler anlamak, onu uygulamada bizden elbette bütün varlıklardan, bütün diğer insanlardan daha fazla bu hakka sahiptir. Aynen Hz. Adem'in Yersin'in halifesi olması gibi vahiyleri uygulanmasında da Allah'ın Resulü birinci derecede ee, hakka sahiptir. Hem tefsir hakkına sahiptir Hem teşrih hakkına sahiptir hem de uygulan, uygulanırken efendim, onun uygulamasındaki e, hakka sahiptir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sür-i Hadid'de bazı yerlerde de kendisinin uyarıldığını da biliyoruz. Ama bu mutlak manada Allah'ın hükümranlığına giren mesele ile ilgilidir. Biz buradan hareketle bunu genele teşmil etmeden tefsir etmemiz gerekiyor. Demek ki burada... Hiçbir insan çok genel ifadeyle hiçbir insan Allah'ın helal kıldığını haram kılma diye bir yetkisi yoktur. Bunu yapmayın. Diyor. Bu sizin için ne demektir diyor? Velata tedu haddinizi aşmak demektir. İnna Allah la yuhibbul mutaddin. Allah haddini aşanları sevmez. Allah'ın hükümranlığına giren konularda asla hiçbir peygamber haddini aşmadı, aşmazdı. Öyleyse biz de öyle yapacağız. Asla bizim terbiyesizlik yaparak işte peygamberler Allah'ın efendim hukukuna riayet etmedi diyebilir miyiz? Böyle bir tefsire yüz verebilir miyiz? Hayır. Hemen o muhakkak bir taç ehlidir. Peygamberler hakkında süzene varacak yorumlar ama falan olay ne olacak, falan ayet ne olacak falan filan. Bunların hepsinin ona uygun bir yorum ve tefsir yapılması gerekiyor. El-i sünnet görüşüdür. وَكُلُوا مِمَّا رَزَكَكَكُمُ اللّٰهَ حَلَلًا طَيِّبًا Allah'ın verdiklerinden, rızıklardan da helal ve tayyip olanını yiyiniz. helal ve tayyip. Bu iki ifade haramların nedenini, helalların nedenini açıklayan ifadedir. Nedir o? Halal ve tayyip. İkisi birbirinin tamamlayıcısı ifade, tefsir edilmesi lazım. Helal, serbest, tayyip, güzel. Yani temiz, güzel, güzel. Olanlar helaldir. Temiz ve güzel olmada problemi olanlar haramdır. Bu problemi çöz ondan sonra o da helaldir. وَاتَّقُ اللّٰهَ الَّذِي اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ İnanmış olduğunuz Allah'a hakkını koruyun. Ona verdiğiniz sözde durduğunuz gibi onun hukukuna da riayet edin. Takvanız ölçünüz olsun. Ya efendim. Evet, Allah'ın cennecileri, size helal temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan cennecelerde korkun. Korkun diye de söyleyebiliriz ama bunun altını doldurabiliriz. Yani imanınız madem inandınız, o zaman imanınızın gereğini yerine getirerek öyle davranışta bulununuz ve bunda da samimi olunuz şeklinde de bir tefsir ile tefsir edilirse yanlış olmaz. Evet, Bu ayet kerime ile ilgili ya da bunun detayıyla ilgili bazı tefsirlerden şöyle bir ilave yapalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbetlerinde kıyamet ve ahiretten bahsetmiş, sohbetin tesisine kapılan sahabelerden Hz. Ali Efendimiz İbn-i Mesud Miktat radıyallahu anh'un gibi bazı sahabeler Osman bin Mazun evinde toplanarak gündüzlere devamlı or oruç tutmak, gecelerde uyumadan namaz kılmak, kadınların yanına gitmemek, et yememek, eski püskü elbiseler giyinmek suretiyle yaşamaya, kalan ömürlerini böyle geçirmeye, hatta kendilerini e, tırnak içinde söylüyorum, kısırlaştırmaya da azmetmiş, böyle bir e, haleti ruhaniye girmişlerdi. Resul-i Ekrem durumu haber alınca hemen yanlarına geldi ve şöyle buyurdu. Ben böyle bir kulluk Şekliyle emrolunmadım. Vücut, nefislerinizin sizde hakkı vardır. Oruç tutup namaz kılın. Fakat aynı zamanda orucunuzu açıp yiyin, iftar edin. Uyuyun. Ben namaz kılar, uyurum. Oruç tutar, iftar ederim. Et yerim ve kadınlara da yaklaşırım. Benim yolumdan çıkan benden değildir. İşte bu hadise üzerine yukarıdaki ayeti kerime yani... ...sahabenin bir kısım insanların kendilerinin dini anlayıştaki aşırı tutumları üzerine gelmiştir. Demek ki e, bu düşünceye nereden geldiler? Çünkü önceden var olan kültürlerde bu yerleşik Yahudi e, kültürüydü. Yerleşik Yahudi kültürlerinde oruç denilince böyle bir şey anlaşılıyordu. Namaz denilince bu şekilde eski elbiselerle yapılan şeyler diye düşünülüyordu... ve önceden var olan bu anlayışın da biraz daha aşırı düşüncesi haline geldiğinde ise bu şekili alıyor. Ve bu açıdan da burada tekrar bu hadiseyle ilgili ayeti 88. ayet-i kerim, maide süresi 88. okuyalım. Allah'ın size helal, temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendinize iman etmiş olduğunuz, Allah'tan korkun, aşırı gitmeyin, Allah'ın helallarını haram yapmayın diyor. Allah bunlar size helal kıldığına göre bunlardan kaçınmak takva değildir. 89. ayet-i kerime okuyoruz. İnşallah burada e, kalacağız. Sonra sorular varsa yazılan sorulara cevap veririm inşallah. Sevgili kardeşim, 89. ayet-i kerime de Hak şöyle buyuruyor. لَا يُعَاخِذِكُمُ اللّٰهُ بِاللّٰهِ فِي اَيْمَانِكُمْ وَلَا يَكِنْ يُعَاخِذِكُمْ بِمَا قَدْتُمُ Evet. Yanlışlıkla işte şöyle laf olsun işte o şekilde kullandığınız yeminler bizim laf olsun dediğimiz manada bazen çok fazla yemin eder. Bunlar iyi değil ama bu şekilde yeminleriniz varsa yeminlerinizdeki bu şekilde bir durumdan dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz. Allah e, bu konuda ancak sizin e, yeminleriniz söz anlaşma. veyahut herhangi bir şekilde güven vermesi gereken konularda yemin ettiyseniz işte onu ne yapar diyor? Sorgulaya, sorgular hesabını sorar diyor. Sizi sorguya çıkar. <gülüyor> Ama yanıl, yanılgı veyahut ağız alışkanlığı şeklinde olan yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıvermiş olan yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Bu iyi bir şey midir? Hayır. Ama bunu çok büyük günah diye görmemek lazım. Bunun ufak tüfek günahlar şeklinde ama bundan da vazgeçmek lazım. Ama Allah'ın en çok bizden istemediği şey nedir? İnsanlara senin sözün üzerine güveniyor ve senin sözün üzere bir iş yapıyor. Sonra yarı yolda onları bırakıyorsun. İşte burada yemin etmiştin beraber olacaktın, ortaktın. falan bir işler yaptın, büyük bir masrafa girdiniz ve ondan sonra da sana güvendi, her şeyini terk etti. Sonra sen onu efendim, bu yemin ettiğin konuda da e, dönersen yemininden, işte büyük bir günah budur. Bunu soracak diye cenab Genellikle bu gibi işlerde e, kimin hakkı da vardır, kul hakkı da vardır. Evet sevgili kardeşlerim, bu ayet kerimeyi Böylece okuduktan sonra فَكَفَّارَتُهُ اِتْعَمُ عَشَارَتِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ ev تَحْرِيرُ رَقَبَ Bunun cezası da vardı. Yani bunu düzeltmek istiyorsanız böyle yeminle, kefareti yemin diye bir kişi öldüğünde anı kefareti yemin yapılır. Bu, bu ayeti dayanarak ödeme ihtimali olabile bir durum diye alimler içtihad etmiştir. Bunun kefareti nedir? İt'a mu'aşarati mesakin. 10 miskini yedirmek, doyurmak. Min ausatimat tudaymunu ehlikum ailenizin orta yollu doyurma örneğinden hareketle o 10 kişiyi doyuracağız. Bugün için en iyi do doyan insan 20-30 lira ödüyse o da 15 lira diyeci. Ev Ev Onlar giydirmek, yine bu ölçüleri içerisinde. Ev tahriru rakabetin ya da köle azad etmek. Cezası budur. Yemin kefaretinin cezası budur. Şimdi bu ceza, gör, görüldüğü gibi dünyada yapılacak ceza, ahiretteki ceza değil. Dünyadaki olan cezalar. Dünyada ceza ile kurtulabiliyorsak, ahirette cezadan kurtuluyoruz demektir. Onun için, Evet, dünyadaki ceza durumunun kalkmış olduğu günahlar, hiç uygulayamadığımız e, günahlar şeklinde ikiye ayırmak lazım. Bu dünyada cezası olmayan günahlar vardır, onlar şunlar, şunlar, şunlar diye fıkıh kitaplarına geçer. Bu demek değildir, ahiretteki cezası da yok. Hayır, ahiretteki cezası daha ağır. Bu dünyada ona ceza bulamamışlar çünkü çok kötü bir günah. Ama bir günah da bu dünyada da cezası varsa ahiretteki hafifliyor Dolayısıyla İslam'ın ceza hukukunun kalkmış olması ya da uygulanmaması durumunda bizim aleyhimize bir durumdur. Yani bununla sevinmemek lazım, aslında üzülmek lazım. Efendim, Olur ki bu dünyada böyle bir imkanı sahip değilse, öyle olursa bu durumda o kişi e, üç gün oruç tutacak. O'na sahip olur. E, Sihati yoksa o da kalk. Zelke Zalke keffaretu eymanikum <gülüyor> iza haleftum Yemininizden döndüğünüz zaman Bu yemin etmenin keffaretin cezası budur. Vahfazu <gülüyor> eymanikum Yeminlerinize sadık olunuz. Yeminlerinizi o yemin ettiğiniz şeyleri riayet ederek gereğini yerine getirerek sahip çıkınız. كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمَ آيَاتِهِ Böylelikle Allah sizin durumunuzu ayetlerinde böyle anlatıyor ki gerçekten sözüne sadık, özü sözü sadık ve Allah'ın verdiği nimetlerine şükreden kol olasınız diye. Böylece bu ayet-i kerimeyi okuduk, yalnız bu ayet-i kerimeyi sonraki konu başlığımız olarak tekrar okuyacağız. Çünkü konu değiştiği için. Bu kadarla yetinelim. Burada ilavete <gülüyor> Allah Celle Celaluhu üzerine bilerek yemin eden bir kimse yemin yerine getirmesi gerektiğini ayet-i kerimede, son ayet-i kerimede gördük. Eğer yeminle yapacağı iş haram ve kötü bir iş ise bu takdirde kötü iş yapmayacak, yemini bozacak ve keffaretini ödeyecek. Bu konuyla ilgili özelde bir örnek bakımından bu ayet-i kerimeyi anlamak lazım. kefareti yeminden yapmak. Ceymanın bedeli Ceymanın bedeli bağışlanma vasıtası olup ayette zikredilen ilk üç şeyden birine yapmakla yerine gelir. Yukarıda söyledik. Bunlara gücü yetmeyen de 3 gün oruç tutması gerektiğini ayet keriminde gördük. Şimdi 89. ayet kerimi tekrar sonraki e, tefsir dersimizde yine okuyacağız. Konu başlığı bütünlüğü itibariyle daha sonra içkiden kumardan bahsedecek. Yani günahlardan bahsedecek. İnşallah bugünkü dersimizde birlik beraberliğimizi Cenab-ı Hak Tefsirimizin bereketini versin. Cenab-ı Hak Kur'an'ın şefaatini bizlere nasip elesin. Gerçek manada Kur'an ile haşinleşir olmayı, sevgi ve muhabbetle birlikte bir güzel bir ders yapmayı Rabbimiz Teala ve Tıkaddes Hazretleri bizlere nasip elesin. Sevgili Allah. Kardeşim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Evet, sevgili kardeşim. Odada soru varsa onu alayım. Yukarıda bir soru vardı yolcudan önce. Yukarıda kardeşimizin bir soru sordu. Ama gitti mi, duruyor mu bilmiyorum ama Ben ona da bir bakayım. Hakkı kalmasın üzerimizde. Ama soru yok mu olmuş? Ha, Kurban Hoca, zaruretlerde günahın hükmü nedir? Zaruretlerde. Evet. İşte bu çok e, muğlak bir ifade. Buna da muğlak bir cevap vermek lazım. Hangi zaruret, ne biçim, hangi günah? E, bunu açıklamadan elbette zarurette Eddarurat tubihul mahzurat Faiz meselesi diyorsun. O zaman özel konuşmak lazım. Faiz meselesi konusunda hanefi meselinde bir çıkış yolu yok. Sadece e, maliki meseminde bir ev alınacak kadar bir zaruret varsa zaruretten bahsederek bunu kabul etmişlerdir. Ama asla faizin haram helal meselesi değil de e, zaruret bakımından, hanefi domuz etiyle ilgili verilen fetva gibi bir cevazdan bahseder. Ama bizim mezhebimizde de Darül Harp vesaire konusu olup olmadığı konusu var. Bu konuyu da ayrıca tartışmak lazım ama biz genelden yine detaya inmeden cevap verecek olursak yani efendim Hanefi mezhebine göre faizle dahi hiçbir şekilde e, faizini hiçbir türlüyle ev almak vesaire caiz değil. E, özel değilse kitapları karıştırın. Maliki mezhebinde bu konuyla ilgili az bir şey var. efendim, müsamaha var. O da sadece bir ev, ikinci ev olsa yine faiz başlar şeklinde bir fetva var. Efendim, evet. e, bu kadarıyla yetinelim. Şimdi, yurt dışında yaşıyorum, ev aldım. Mesela bunu halletmiş oldum, bir örneği anlamış oldum. Nifak, kibir, haset gibi rahatsızlıklar, imtihan mıdır? Kişi kendisinde kibir duygusu olduğunu hissediyor. Bundan rahatsızlık duyarsa ne yapmalıdır? Şimdi, Ee, nifak, ki bir haset gibi rahatsızlıkların hepsi de bir imtihandır. Tabi ama imtihanı, e, nasıl kazanacağımız konusu imtihanın neticesi bakımında mühim. E, biz eğer kazanmak istiyorsak içimize gelen bu e, duyguları kibir, haset başkalarının arasını bozma gibi şeylerin engel olmamız lazım. Buna engel nasıl oluruz? çok farklı yönleri var. Yani eee iyi arkadaştan tut konu komşuya kadar kişinin kendisini tanımasına kadar Kur'anla dinle haşir neşir olmakla ilgili bugün bu dersleri daha hepsi buna hizmet etmekti. Nifak nedir? Kibir nedir? Haset nedir? Niye var? Neden insan bunlar bu hataya çabuk düşer? Bunlar uzunca bir bahis. Ayrıca bir bahsetmek lazım. Belki de bir özel sohbet halinde nifak manasında kibir, manasında haset anlatmak için konuşmak lazım. İnşallah başka bir zamanda bu konuyu hatırlatın. Özel olarak bir ders hande işleyelim. Zaten tefsir dersi yaparken bunlar geldiği bir nifak konusu geçti mesela. Ee, kibirle ilgili de sona ette geldi. Eee hasetle ilgili bölümler gelecek ileride. Bunlardan üzerine azar azar dururuz. Elbette nifak tehlikeli bir hastalıktır. Nifak adam öldürmekten şiddetlidir diye. Değil mi? Ee, ayet ve hadis-i şerif mahalleleri biliyoruz. Kibir şeytanı yoldan çıkaran sebeplerden bir tanesidir. Haset, insan asla cennete gidemez diye hadis-i şerif rivayetleri vardır. Her hepsinden de Cenab-ı bizleri muhafaza eylesin. Kibir ile haset birbirini ikiz kardeşidir diye bilmek lazım. Nifakla ile münafıklık da ikiz kardeştir. Ya ben nifak yapıyorum. O kadar tehlikede münafık değilim deme. Bu bir müddet sonra artık münafıklığa götürür seni. Efendim bir bir defa kibirden ne olacak falan, deme, mi? Efendim kibir küfre çok yakındır. Onun mahallesinden. Dolayısıyla oraya seni götürür, çeker, alır götürür. Haset yani herkes haset falan. Hasedin altında yatan o işin kendisine verilmesi gerekiyordu. Başkasına verildi. O güzellik kendisine layıktı, başkasına verildi şeklinde başlar. Burada da kendisine layık olduğunun altı e, çizilmesi lazım. Neden bunu düşünür? Çünkü kendisi daha iyi adam, Çünkü daha büyük adam, daha güzel adam, daha yakışıklı, daha şudur, daha budur derken kibir vardır. Dolayısıyla her haset ettiğin an orada sende bir kibir vardır. Kendini beğenmişlik ya da çok beğenmişlik e, dışarı vuru, vurulduğu zaman haset olarak vurulur. Hiç kimse kendisinin egoist olarak bilinmesini, kibirli olarak bilinmesini istemez. Ama haset ediyorsa bilin ki o kişi kibirlidir. Bunlar ikizdir. Biri varsa diğeri de muhakkak orada vardır. Yani güneş doğduysa aydınlık vardır. Güneş battıysa karanlık gelmiştir. Böyle bir şey. Allah bu iki hastalıktan da bizleri muhafaza eylesin. Çünkü bütün e, her ikisi de bütün amelimizi, güzelliklerimizi yok eden, çirkinleştiren davranışlardır. Kişi kendisinde kibir duygusu olduğunda hissediyor. Bundan rahatsızlık duyuyorsa ne yapmalı? Ki duyması lazım. Değil mi? Aleyküm selam Erkan. Efendi Cenab-ı Hak bizi ahlaki Muhammediye ile ahlaklanmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizleri peygamberimizin ahlakıyla, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin sevgili kardeşim. Kendisini tanıyan çok insan vardır ama kendisini doğru tanıyan çok az insan vardır. Çoğu insan hep olmak istediği şekilde kendisini tanımlar. Başkasının da sen şöyle bir şey var sende dediği zaman çok üzülüyorsa bu kişi kendisini tanımıyor demektir. Dikkatliyorum şu son cümle Bir kişi kendisini hiç ummadığı şekilde kendisini tanımladığı zaman, mesela kendisi çok mütevazı biliyordu. Ya sen çok kibirlisin dediği anda üzülüyorsa bil ki o kişi kendisini tanımıyordur. <gülüyor> Ya ne yapalım? Bilmiyorum ya. O kardeşimiz eğer senin hakkında yanıldıysa Allah onu affetsin. O kardeşin senin hakkında isabet ettiyse <gülüyor> Allah onu yine affetlensin. Allah onu sevsin, Allah razı olsun. Sana bu hakikati söylemiştir. Senin için fırsat, gözünü aç, zelme bak demektir. Çok ilginç bir şey, değil mi? Yani her fırsat, her söz bizim için bir fırsat. Her imkan bizim için bir uyanmaya fırsat. Efendim Her arkadaşlık aslında bir ayna gibidir. Aynası kirli olan insanın kendi ayıbını görmesi mümkün değil. İstese de göremez. Tertemiz bir arkadaşlık kurabiliyorsan hamdolsun güzel bir aynam var demektir. Birisi bizi överken nasıl davranmalıyız? Sesin çok güzel diyen birisine nasıl? <gülüyor> Şimdi Birçok yönü var tabii ama en güzeli ben şöyle düşünüyorum. Birisi sana çok güzel bir şey tahsis ediyorsa, tahdisi nimet olarak onu konuşuyor. Sen de onun güzel bir tarafını bul hemen karşılık ver. Bu en azından şeytanı kahreder. Nefsi kahreder. Sonra da bunların her ikisinin de Allah'ın verdiği güzellik olduğunu ispatla çalışır. Bunu kendine inandırmaya çalış. Şeytanı da kahreder. Ondan sonra da şeytan uzaklaşır. İki tane bir merhale. Birisi kardeşin sana iyilik ediyorsa sen de ona iyilikle muamele et. İkincisi de bu iyiliklerin fırsat veren, seni o kardeşi sana gönderen, bu güzel sözü konuşturan Allah olduğunu, Allah'ın bunu boşuna göndermediğini bunu şükür edici bir ifadeyle ona yaklaşırsan Allah'ın izniyle şeytan da nefiste olur Kötülük suyun değdiği bedende kir kalmadığı gibi bu inanç ile düşünen insanda kir kalmaz. Ee, ne hasret olur ne kibir olur bunlar hepsini yok edersin. Elbette buna karşı ne, nasıl davranacağını bilmen lazım. Bunu bilmiyorsan tabi uzaktır dur. İşte bu. Bu demek yani. Öven kişinin yüzüne toprak serpmek demek yani budur. Yoksa adamın üzerine toprak serp değil. Yani orada dikkat et. Kendini bir türlü koruma altına al. Tehlikeli bir şey geliyor demektir. Tehlikeli bir şey geliyor ona göre tedbirini alacaksın. Toprak nedir? Neutralize eder. Yani bir ceren var. Ceren geliyor, yıldırım geliyor. Ne yaparız? E, yer Topraklama yaparız. İşte topraklama budur. Topraklama. Diğer hattında topraklama yoksa oraya ve çok yıldırım düşer. Onun gibi bir topraklama sistemin olacak. İşte bu. İki adım. Ne diyorsun? Allah'ım Rabbim sana da ne güzellik vermiş ya. Ne güzel bir tane. Bulamıyorum ya. Hiçbir taraf güzeliği yok. Vardır. <gülüyor> Olmaz olur mu? Eğer ki hiçbir insanda hiçbir güzellik bulamıyorsan Allah kibir e, kibir ile seni imtihan etmiş ve kaybetmişsin demektir. Bugün inşallah bu kadar olsun. Allah'ın selamı sevgi ve muhabbeti üzeriniz olsun. Selamun Aleyküm sevgili kardeşler. Thank you.